Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. O, Ya Resulallah diyor, bana diyor, dini öğret ancak kısa ve öz olsun diyor. Öyle bir dini öğret ki bana diyor, o diyor kısa ve çok öz olsun diyor. Efendimiz bunun üzerine üç şey buyuruyor. Namaz kıldığın zaman dünyayı veda eden bir kimse gibi ol buyuruyor. Zaten öyle olduğu zaman dünyanın bütün nefsane arzundan vazgeçersin. Nasıl bir öğüt? Sehli mümteni. namazı kalktığın zaman dünya veda eden gibi bir insan gibi ol. Yani son namazın gibi olsun. İkincisi, özür dilemen gereken bir sözü söyleme. Demek ki bir sözü söylemeden düşüneceksin, tartacaksın, ondan sonra söyleyeceksin. Nasıl bir korumalar? Çünkü çok günah dilden işleniyor. Dil rahmet dili olurken bazen de başka bir dil haline geliyor. Üçüncüsü insanların elinde bulunan şeylerden ümidini kes. İnsanlar müstahniyor. Cenab-ı Hak'ten işte Hazreti Ebü'kire adiyyallah'ın burada güzel bir şey var. Çok güzel bir dua. Allahım diyor. Ömrümün en hayırlısını, ömrümün sonu. Amelimin en hayırlısını, amelimin sonu. Günlerimin en hayırlısı sana ulaştığım son nefesi verdiğim gün olsun. Mevla'nın da güzel bir şeyi var. Ecel diyor verilini almadan verilmesi gereken her şeyi vermek ister. Tabi böyle bir dostluk olduğu zaman Cenab-ı Hak melekleri indiriyor ölüm anında. Rabbim Allah'tır deyip istikamette gidenler için melekler iner korkmayın üzülmeyin ölüm anında Allah'ın size vaad ettiği sevinin derler bellası inne usruysa inne usruysa bu dünya fedakarlık istiyor. Nefsin terbiyesini istiyor. Onun karşısında ilahi bir sonsuz bir mükafatın geldi. Bir fani tarafından Cenab-ı Hak tarafından vaat ediliyor. Kur'an'ın, ı Kerim'in talimatı hayır işlerinde yarışır. İbadette de kafi değil. İbadetin ziyneti de hayır işlerinde yarışma. Ayet-i buyuruyor. Yine o müminlerden Allah'ın izniyle hayırlı işlerde yarışıp öne geçerler buyuruluyor. Yine Bakara Resulü 195. ayette infak edin buyuruyor. Kendinize kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Ahsinû buyuruyor. Allah müslümleri sever buyuruyor. Eyyubel Ensari Hazretleri iki sefer İstanbul Fethi'ne geldi. Bir seferinde bir Medine'li atını ta Bizans'ın ortasına kadar sürdü. Bizans'ın ortasında kaldı. Diğer medeneli dedi ki, kendisi yanlış iş gördü dedi. Kendi ile kendini tehlike attı dedi. İğbel Ensar yok dedi. Bu ait bize indi dedi. Bu sebebin biziz dedi. Cenab-ı Hak bu ait infak edimi kendini kendi tehlike atmayın. Biz Allah Resulü misafirperverlik ettik. Onunla gazbelere katıldık. Fedai can etmeye her zaman razı olduk. Malımızı, mülkümüzü, her şeyi onun yolunda bezlettik, cömert çağırcadık. Fakat bir an geldik hadi dedi diye de, biz artık hurma bahçelerine dönelim. Bizim arkamızdan gelen nesil arıbizme devam etsin. İşte bunun üzerine kendi zekeli tehlike atmayın ayet kerimesi indi. Belâhâl son nefese kadar amel salih davasında bulunabilmek. Ondan sonra Cemal ah şunu buyurur en güzel. Bir mümin her şey en güzel olacak. İşi mesleği en güzel olacak. Aile hayatı en güzel olacak. İhtimai münasebetleri en güzel olacak. Cömertliği en güzel olacak. Yaptığı iş en güzel olacak. Allah Muhsinleri sever buyuruyor. Allah ihsan sahiplerine, ikram edenlere, kendisini ilahi kameranın altında olduğunu, kalpte şuur ve idrak haline gelenleri Cenab-ı Hak sever buyuruyor. Efendimiz bir misal verir, Bir misalin Efendimiz buyuruyor ki, mümin de bir altın gibidir diyor. Altın çamura da batsa diyor. Özünü kaybetmez yine o altındır. Değerinden bir şey düşmez buyuruyor. Mümin diyor, Bal arısı gibidir diyor, temiz yerlerde dolaşır diyor, temiz şeyleri alır diyor, temiz yere konar diyor, konduğu yerde incitmez buyuruyor. Mümin böyle olmalı diyor yani, oku, ıkra. Demek ki bir mümin helalinden kazanacak, gayret edecek. Temiz yerlerde, salihlerle, sadıklarla beraber olacak. Her yerde bir hayat verecek. Yeni bir Allah dostu buyuruyor ki, bir diyor bal arısı diyor, bir gram bal yapmak için diyor, yüz tane diyor çiçeğin özünde gezer diyor. İşte bir müminde nerede bir ameli salih var, nerede bir Allah rızası var, onun gayreti içinde olacak. Yine Efendimiz buyuruyor ki, mümin diyor bir ağaca benzer diyor. Nedir o ağaç diyor? i̇bn Ömer diyor ki, Cevap verecektim de Büyükler suslayınca ben de sustum diyor. Susunca o diyor hurma ağacıdır buyurur Efendimiz. Nasıl hurma ağacı yaprağını dökmez. Her zaman yeşildir. Her zaman hurmasını verir. Ve hurmasında da bütün vitaminler, bütün lezzetler vardır. Bellahasıl toparlayalım. Mümin ameli salih sahibi olacak. Ecmel olacak. En güzel olacak işleri. Ekmel olacak, olgun olacak. Asen olacak, en güzel olacak estetiği olacak, ihtişamı olacak, nezaket zarafet olacak. Daima bir çekici halde olacak bütün ameller. Ya yani bir cazibe unsuru olacak miyemi. Birinci şart şeriat, kitap ve sünnet hayatın her safhasına yaygınlaştırılacak. Titizlik gösterilecek. İkincisi enerji almak için ve müstafirine bir eshar, seherler ihya edilecek. Seherlerde bir enerji gelecek galiba. Bu enerjiyle gündüze girilecek. Gündüz ruhaniyette dolacak. Enerji en modern bir vasıta bile işlemez. Ruhun da enerjisi Cenab-ı Hak seherlerde bel müstavfirine bir eser buyuruyor. Saciden kayyeme buyuruyor. Succeden ve kıyama buyuruluyor. Çok ayet. yanlarını yataklarından kaldı, haf verecasında iltica ederler. Verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Velhasıl geceni ihya edilmesi. Gündüz geceye göre ayarlanacak. Öyle bir ayarlanacak. Gözler, gönüller yanlış yerlerden kaçacak ki o ruhaniyette geceye girilsin. gezen fez ve bir ruhaniyet gelsin. Sohbetler mühim. Sohbetler ne kadar bir ibadet heyecanı içinde olursa, ibadet ve ecdi o kadar fayda verir. Olmazsa kuru bir beraberlik olur. Kuru bir beraberliğinde fazla bir faydası yoktur. İnsan kitabı kendisi de okur. Orada bir enerji alması lazım. Ne kadar o bir enerjiyle, bir feyizle, bir ruhaniyetle, bir ibadet heyecanı, bir mabete girer gibi girilirse, o kadar o sohbetten bir ruhaniyet girer. Herkes oradan bir reçete alır. Çıkarken düşünmeseler, ben bu sohbetten ne reçete aldım? Nerede ikaz edildim ben? Amelim nerede eksik? Orada amelim ben telafi telafiydi. Bir kendimi bir muhasebe ederek bir çıkabilmek. Cenab-ı kıble yüce kim buyuruyor. Cenab-ı cümlemizi inşallah kendisine hakiki bir kul olmamızı, Resul Sallallahu Aleyhi ve güzel bir ümmet olmamızı, O memnun ede, o rauf ve rahim. Çok merhamet, çok şefkatli. Onun kıyamet günü yüzünü güldürecek, sima sürüp ettirecek bir, bir ümmet olmamıza, son nefesimizde en güzel an olmamıza Cenab-ı lütfuyla, keremiyle İslam buyursun inşallah. Lillahi taala Fatiha.